Sonunda Hızır okumuş ve o yöreyi iyi biliyor diye Sivas'a vali olarak atanmıştır. Artık Hızır Paşa'dır ve o da çarkın sağlam bir dişlisi haline gelmiştir. Pir Sultan Abdal Osmanlı'nın başını bir hayli ağrıtıyordu. Onun için Hızır Paşa Pir Sultan Abdal'ı huzuruna çağırmaya karar verdi. Asesler Pir Sultan'ı almak için Banas'a geldiler. Pir Sultan Abdal Sivas'ta yola çıkmadan Cem'de şu nefesi söyledi. We're a huzuruna çağırdığı Pir Sultan Abdal'a kendisi gibi davranmasını ve karşılığında huzur içinde yaşamayı vadeder. Pir Sultan Abdal Haramzade diye nitelendirdiği kişileri Hızır'ın yanında görünce Hızır'ın düştüğü durumu iyice anlar. Kendisine yer gösterilmesine rağmen oturmaz. Yerim. Buyurun. Eyvallah gerek yoktur. Ayakta da dur. Birim, bir yoksul talip olarak sayende İstanbul'a gidip okuyup Hızır Paşa oldum. Çok güzel. Ve de ulu hünkârımız tarafından halka hayırlı işlerde yararlı olayım diye Sivas sancağına vali olarak gönderildim. İyi de eylemişsin ha. Mehmet'inle bu işi de başarıyla yerine getirmek istiyorum. Ha. Padişah Efendimiz'in buyruğu şöyle. Sivas Allah. ilindeki kargaşa Pir Sultan kulumuza zarar vermeden hal edile. ya Yaha diyeceğin başka bir şey var mı ya hazır? Sen benim pirimsin. Sana ne kadar saygı duyduğumu bilirsin. Ya ya maşallah. Bu zorlu görevimde senin yardımına ihtiyacım var. Bana akıl danelik etmeni istiyorum. Gel el ele verelim. Ne halkımızı üzelim ne de hünkarımızı. Görüyorum ki epey yaşlanmış ve de yorulmuşsun. <gülüyor> Bu halka çok hizmetin dokundu. Bundan sonra bir kenara çekilip istirahat etmen gerekiyor. Seni başımıza tac etmek isteriz. Ee. Gel şu şah kelimesini bırak artık. Şimdiye kadar şahtan ne hayır gördün ki bundan sonra göresin. Bir de kendi sevenlere söyle görevlileri fazla üzmesinler. Gerisini bana bırak. Ben... Halkı fazla incitmeden bu işi halledeceğim, inan bana. Ya öyle mi? Sen Hızır bunları arkana aldığın bu kadırlarla mı halledeceksin? Ha, bu bu kadar yoksul halkı böyle sıkıntı içine kocan o tefecilerle mi halledeceksin? Yoksa o kadar insanı mazlum olarak görmeden mahkemelerinde kendi itiyadına göre yargılayan kadınlarla mı halledeceksin? Puh! Puh! Hızır! İstanbul seni çok değiştirmiş. Sen çok berbat olmuşsun hazır. Ya sen ıhırarından dönmüşsün. Sen bilir misin? Sen bundan sonra bu yola nerede ve nasıl hizmet edersin? Sen bu yoldan ya sen adını bile kaybetmişsin. Sen Hızır dediğimiz o güzel insanken Hızır Paşa olmuşsun. Hızır Paşa bak şunu bil ki padişah katlime ferman eylese gene geçmem ala gözü şahımdan. Karşımda katiller o boyun alıcılar hançer bilese gene geçmem ala gözü şahımdan. Haydi eyvallah. Pir Sultan Abdal, Hızır'a ağır hakaretlerde bulunur ve zindana atılır. Kadılar asılıp asılmaması konusunda karar veremezler. Asıldığında halkla işlerinin daha da zorlaşacağını bilirler. Bir daha Sivas hudutları içine girmemek şartıyla sürgün edilmesine karar verilir. Pir Sultan Abdal'ın sürgüne gidip gitmemesine Osmanlı değil, bana halkı karar vermek ister. Yapılan toplantılarda... Oy birliğiyle Pir Sultan Abdal'ın kalmasına karar verilir. Pir Sultan Abdal halkın oyu ile sürgüne gitmemeye karar verir. O gece yüzlerce kişinin katıldığı bir birlik cemi yapılır. 12 hizmet uygulanıp semahlar dönülür. Gülbenkler okunur. Nefesler söylenir. Hak nasip dergaha. Varsam Birden divanına Varsam ya Ali Eğin sem eşine Niyaz eylesem Yüzüm tabanına Sürsem ya Ali Yüzüm tabanına Hem ya Ali Yüzüm tabanına Sürdüğüm zaman Zerrece gelmezdi Gönlüme güman alim düldülüne Bindiği zaman Önümce gamberin Olsam ya Ali Ölümce gamberin Olsam ya Ali Bir sultanım niyaz Eyle pirine Umarım ki dergah Gire kalbine İnandın mı hak mı Hamlet Ali'ye Bir gün fırsat elden Gider ya Ali Bir gün fırsat elden Gider Ali Allah Allah Allah Allah semaheren ne rindir çarka giren ne rindir bu yol vergi götürmez doğru süren Rindir dindir evvel baştan bu dün ya yaşa şah merdan Ali geldi yüz döndürmez yülbil erden kuşağına dolu geldi Ali dir gaziler başı huzuruna yol Alimenendi bir kişi Hünkar Hacı Bektaş geldi Hünkar ol dergahı yaptı Erenler bu yola taptı Hak'tan bunda bir nur koptu Nur alime bir doğum geldi Pir Sultan'ın nesne bilmez Pir Sultan'ın nesne bilmez Abı hayat içen ölmez Gönül kalır bu yol kalmaz Evel böyle yoluna geldi Gönül kaldı bir yol kalmaz. Evel böyle yola geldi diyelim Allah Allah. Ertesi gün kendisini Osmanlı'ya unutturmak, komşu illeri ve onlara bağlı kızılbaş köyleri dolaşmak için köyden ayrılır. Uzun bir aradan sonra köyüne döner. Köylü her zaman olduğu gibi yine onu, Büyük bir coşku ile bağrına basar. İki gün kaldıktan sonra gece yarısı yalnızca dergahdakilere haber vererek köyden ayrılır. bir kıyafet yaparak her gün başka köyde kalıp görevlerini sürdürür. Banaz dergahını da Pir Sultan Abdal'ın müsahibi Ali Baba yönetir. En büyük yardımcısı da halkın ana dediği Pir Sultan Abdal'ın eşi Ballıhan'dır. Cemleri de arada bir yıldız elinden bir iki günlüğüne gelen... Murtaza de yürütür. Pir Sultan Abdal bir gece İstim köyünde cem yürütürken bir ihbar sonucunda yakalanır. Ve Sivas'a Hızır Paşa'nın huzuruna götürülür. Hızır Paşa, Pir Sultan Abdal'ın verilen cezayı hiçe saydığı için cezalandırılacağını, şayet içinde şah kelimesinin geçmeyeceği üç tane nefes okursa serbest bırakılacağını söyler. Pir Sultan'ın verdiği cevap ise... Paşa bizi bizi berdar etmeden, Hızır Paşa bizi berdar etmeden, açılın kapılar, Şaha gideyim, siyaset günlerin gelip çatmadan. Açılın kaplar Şaha gideyim. Yıkılın kaleler Dosta gideyim Açılın kapılar taştan demirden kalenin kapsı taştan demirden yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan hiç kimsem yoktur ki dostu çağırdan açılın ka the flood dosta açılım kapılar şahidlerim yığın dosta kul olayım kalem tutan ellere katibar zuhalım yaz şaha böyle şekerlere zerim şirin dillere katibar zuhalım yaz şaha böyle selim hey tavivim hey bir tam hey Sen abdalım Ey dost Dünya durulmaz Gitti giden Ölür ölür Geri dönmez Gözlerimde Şah yolundan Ayrılmaz Ben Şaha gide. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Ben de uyanılatan hayda şaha gide. Bir Sultan Abdal kendi ölüm fermanını kendisi vermişti. Tellal, Hızır Paşa'dan aldığı buyruğa uyarak Sivas sokaklarında şu duyuruyu yapar. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Duymayanlar duymayanlara söylesin. Yarın sabah erkenden din düşmanı, vatan haini, kızıl böklü, imansız bir münkür olan Piyus Sultan Abdal siyaset meydanında asılacaktır. Duymayan kalmasın. Valilik divanınca herkesin onu seyre gelmesi ve aynı zamanda taşlaması mecburi kılınmıştır. Duyduk duymadık demeyin. Tellal'ın söylediğini herkes gibi Ali Baba da duyar ve perişan olur. Ertesi gün kalabalığın arasında Ali Baba da vardır. Herkesin Pir Sultan Abdal'a taş attığı sırada Pir Sultan Abdal'ın suratına bir gül gelir. Dönüp baktığında Ali Baba'nın elinde atılmaya hazır bir gül daha vardır. Pir Sultan Abdal yaşlı gözlerle şöyle seslenir. Şu kanlı zalimin ettiği işler Garip bülbül gibi zaralar beni Yağmur gibi yalar başıma taşlar İlle dostun bir fiskesi Yaralar beni, beni Dost beni, beni, beni Can beni, beni, beni Yaralar beni, beni İlle dostum bir fiskelsin Yaralar beni, beni oz beni beni beni can beni ben beni yaralar beni Düşmanım bel oldu, on derdim var şimdi el oldu. Ecel fermanı boyunuma takıldı. Gerek azam. Dost beni, beni, beni, can beni, beni, beni, yaralar beni, beni. Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. Ben Musa'yım, sen Firavun, ikrarsız şeytanı layın, üçüncü ölmem bu hain, Pir Sultan, ölür ölür dirilir. Yaşasın halkların kardeşliği demişti Deniz Gezmiş idam sehpasında. Seyit Rıza, sizin hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun. bir Sultan, kendisini örnek alan ve kendisinden 500 yıl sonra yaşamış olan Seyit Rıza'ların, denizlerin yaptığı gibi daracına başı dimdik gider ve ilmi boynuna geçirir. Yürü bre huzur paşa Yürü bre huzur paşa Senin de çarkın kırık sanki. Ansızın bir fırtına kopar. Göz gözü görmez olur. Hızır Paşa dahil herkes can derdine düşer. Sevgili canlar burada gördüklerinizi ve duyduklarınızı gittiğiniz her yerde anlatın. Anlatın ki bizi katledenlerin çocukları, torunları babalarının, dedelerinin yaptığı katliamları bilsinler. Gidin anlatın ki Katliama uğramışların çocukları, torunları, katillerine sevdalanmaktan vazgeçsinler. Biz Aleviler olarak Pir Sultan Abdalı anlamak, anlatmak zorundayız. O bir abide, o bir çığır, o bir önder, o bir örnektir. Bizler Pirimizin çizdiği yolda ya açılın kapılar Şah'a gidelim der Pir Sultanlaşırız ya da açılın kapılar Padişah'a gidelim der. Hızır gibi rezil oluruz. Onun için gelin bu akşam programımızı Ulu Ozan'ımız Pir Sultan Abdal'ın bir deyişi olan Gelin Canlar Bir Olalım'ı hep birlikte söyleyelim. Ayağa kalkalım, el ele tutuşalım canlar. Gelin Canlar Bir Olalım. Gelin Canlar Bir Olalım Sevgili canlar, alkışlarınız için sağ olun. Şimdi cerahımızı sır etmek üzere Mehmet Torun dedi. Cerahımızı sır edelim. Meydana yaktığımız cerrah, gönüllerimizin nuru idi. Meydana uyandırdığımız o ışık idi, aydınlık idi. Biz bir tek şeyi biliyorduk. Yanmak ve yakılmak. Kera ışık, aydınlık ve güzel günlere insanların gözünü açmak içindi ama burada bugün bir Sultan'ı andık, onun o güzel yaşamından çizgiler sunduk sizlere. Bir tarafta Hızır Paşa, bir tarafta Hızırlar vardı ama bir sultan dimdik ayaktaydı. O duruşu sizlere aktarırken onun varlığındaki o duruşu sizlerle paylaşırken Kobani'yi anlatmak, Çengeli anlatmak, Gazi'yi anlatmak, Gezi'yi anlatmak, Maraş'ı, Çorum'u anlatmak hepsi bir kasede ve bir yerde toplandı. Eğer biz Pir Sultan'ın o güzel anı ve anlatışı içerisindeki kendi yaşantısına ve ondan önceki Hüseyin'in anlayışına ve daha önceki o filozofi canların anlayışına, onların yakılışına, bugünkü yanmaları, yakılmaları katamıyorsak eğer Bundan sonra da bunları katamayacaksak Alevi olmak ve Alevi düşüncesi içinde olmaktan uzak oluruz diye düşünüyoruz. Alevi olmak sadece Kerbela'ya yanmak değil, onun için ağlamak değil Gezi'yi, Gazi'yi, Roboski'yi, Kobani'yi hepsini iç içe yaşamaktan geçmeli diye düşünüyoruz. Bütün bu duygularda yüreklerinizdeki bütün bugünün 24 Nisan'ın o acısıyla hepsini birlikte buluşturmak da bizim ödevimiz. Bu çerağı o güzel insanlar için uyandırdık. Yine bugün sizin gönlünüzdeki düşünceyle çerağımızı sır eyleyeceğiz, gönüllere nur eyleyeceğiz. Işık gönlünüzde daim olsun, aydınlık düşüncenize kaim olsun, geleceğiniz her zaman aydınlık içinde olsun. Ya hayır. Destur ya pir gerçeğe hü. Destur ya gerçeğe hü. Bu meydan Ali meydanıdır. Işıklar burada belli derecede söner ama gönüllerde daim yanar. Hak o güzellikten, o birlikten, o dirlikten cümlemizi ayırmaya dil bizden. Lutuk hünkârı birden ola. Gerçeğe hü. Mümine ya hayır. Evet. Pirin sözün üzerine söz söylenmez ama kısa bir açıklamaya yapmak, yapmak da evet. bizim görevimiz. Pir Sultan Abdal Müzikalini ilk olarak 2006 yılında Berlin'de başlattık. Türkiye dahil Avrupa'nın birçok ülkelerinde sahnelemiştik ama Berlin'de son olarak başka ülkelerde devam edecek ama Berlin'de son olarak yıllarını bu öğretiye, bu inanca vermiş. Ustalarla kapatmak istedik Berlin'de. Ben bir birey olarak böyle ustalarla yan yana olmaktan bugün mutluluk duydum, gurur duydum. Ama bu öğreti bize bir şeyi görev kıldı. Eğer bu yolu bizden önceki kuşağın bize aktardı, bu yolu bizden sonraki kuşağa aktarma görevini üstleneceksek mutlaka bu e, bunun gibi öğretiler Eğitim programlarının mutlaka kurumlarımızda hayata geçmesi gerekiyor ki bu yol kendiniz sürdürebilsin. Bu bağlamda bu gecede bize destek sunduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için size sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Bir de bunu söylemek gerekiyor. Böylesi çalışmalara sahip çıkmak gerçekten zor oluyor. Özellikle maddi boyutuyla katkı sunan bütün Sponsor dostlarımıza, siz canlara sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ama ben gönlümden özellikle ustalardan da iki kelime duymak istiyorum bu akşam. Deker deker, Tekrar, deker, deker. Deker, deker. Deker Eyvallah. Buyur. Daha baştan. Eyvallah. Bu önemli bir çalışmada, bu önemli öğretide bulunmak bizim için de büyük onurdu. Haydar abiye teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de bunun bir parçası olduk. Çorbada bir tuzumuz oldu. Ee, büyük bir çalışma olduğunu düşünüyorum Önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum Teşekkür ediyorum Cans eyvallah. eyvallah Ben de bütün emeği geçen dostlara Bütün kat katılımcı dostlara Teşekkür ediyoruz Biz bir hevesle başladık Bağlamaya ama ne kadar Ağır bu yükün altına girdiğimizi Fark etmemiştik Öğrendikçe bu yük sırtımızda Evren kadar Artıyor böyle bir dönemde bütün zorluklara rağmen özenle taşımaya anlatmaya her zaman böyle önemli ortamlarda bulunmaya Özen gösteriyoruz Ben de onur duydum çok teşekkür ediyorum Hele bu işi anlatmak da bayağı bir zorlaştı bazen kendi insanlarımıza kendi insanlarımıza varana hep beraber Anlatalım en güzel dille, en güzel örneklerle e, göstererek, vererek. Bu yükü biraz daha hafifletiriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aşk oğlan. Biliyorsunuz ben Berlin'den katılıyorum. Herhalde tek Berlin benim Haydar'la beraber. Benim için de büyük gurur, onur bütün ustalarla beraber olmak. Ayağınıza sağlık. Sağ olun geldiniz için. Eyvallah. Canım. Emeği geçen herkese teşekkürler. Yani. Bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok ciddi bir emek var burada. Sadece teşekkür ederim. Siz de geldiniz. Sağ olun. Aşk ola Ege. Eyvallah. Tabii ki hepimizin bildiği şeyleri söyleyeceğiz ve son nefesimize kadar bunu söylemeye devam edeceğiz. Madem ki ahlakın temel kurallarından empati ve öz eleştiri son yüzyılı eleştirmeye başladığımızda ...o empatiyi, öz eleştiri, e, mekanizmasını çalıştırmaya başladığımızda... E, ...boyundan aşağı, yüzyıldır boyundan aşağı felç olan e, Anadolu toprakları e, dirilecektir. Bence. Ben yıllardır e, türkü söylüyorum ve bağlama çalıyorum ama hiç bugünkü kadar e, anlamlı olmamıştı benim için. Yürekten söylüyorum... Ee, öncelikle bu kadar e, ustalarla beraber türkü söylemek bir ayrıcalık. Sonra da tabii ki Pir Sultan türküleri söylemek benim için e, özel ve önemli bir ayrıcalık oldu bugün. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de öncelikle e, Cengiz'in mesajını ileteyim. O bir ameliyat geçirir, küçük bir ameliyat ama o nedenle aramızda bulunamadı. Onun adına özür diliyorum. Diğer yandan bu davayı, bu inancı yüzyıllardır geçmişten bugüne bize emanet eden Pir Sultan ve Pir Sultan gibilerinin bu davasını, bu inancını bizler sahip çıkmak zorundayız. Sizler sahip çıkmak zorundasınız. Davamıza, inancımıza, duruşumuza, hukukumuza, her şeyimize Sahip çıkmanın altında şu vardır, başkalarının başka güçlerin bu anlayışı, bu inancı, bu davayı kendi anladıkları dilden biçimlenmiş şekilde bize paketleyip servis edilmesine müsaade etmeyin. Onlar kendi anlayışlarıyla, kendi düşüncelerle biz sahip çıkmadığımız ölçüde başarılı olacaklardır. Onların bu başarılarına bizler kenetlenerek, sahip çıkarak müsaade etmemeliyiz. Teşekkür ediyorum. Evet, ulu uzanlarımızdan Piy Sultan Abdalın direnci ve söylemleri yaşamımızın da bir parçası haline gelmeli. Emeği geçenlere ve sizlere teşekkürleri, aşk ile eyvallah. Selam olsun canıyla, kanıyla bu kültürü bizlere ulaştıranlara, bin selam olsun bu kültürü yaşatanlara. Bin selam olsun bu kültürü anlayıp, geleceğe ışıkla, sevgiyle, bilimle ulaştıranlara. Muhabbetten kaçan haktan da kaçar demişler. Muhabbetten geçen haktan da geçer. Muhabbetimiz daim olsun. Ayaklarınız elleriniz dert görmesin. Eyvallah. Ben ekibin en küçüğüyüm yaş olarak da. Bana söz düşer mi bilmiyorum ama himmet eyleyin. Piller. Eyvallah. Ben şu açıdan bakıyorum olaya. Kendim olarak bakıyorum. Ee, şu an benim bu yolu, bu Aleviliği, bu Erkan'ı onları dinleyerek öğrendiğimi ve onları izleyerek bu yola girdiğimi söyleyebilirim sizlere. Bugün burada olmamın nedeni zaten ...burada bulunan insanlar, ben nasıl ki küçük yaştan itibaren o insanları dinleyip o taşıyıcı bu kültürü sırtına alan ustalarla bu yola girdiysem... ...ve bugün onlarla birlikte bu sahnede bulunabildiysem, siz de çocuklarınıza, kendinize onları dinlemeyi, onların taşıdıklarını anlamayı, öğrenmeyi öğretin... ...ve onlara gerekli saygıyı gösterin, onları her zaman destekleyin diyorum... Haydar abiye de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Değerli canlar hani diyor ya o yüce ulu varlık o bir sultan. Gayrı bizim aramıza yola boyun veren gelsin. Sevdasıyla, kavgasıyla, kaçmayıp da Duran gelsin diyor ya, sizler duran gelsin sözünün yerine gelmesi için buradaydınız. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Kapanışı ben yapayım. Ee, onlarca kez birlikte Pir Sultan Bizi sahneledik. Bugün özel bir heyecan duydum. Ustalar aramızdaydı ve bugün özel bir gündü. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gelecek güzel günler hepimizin olacak. İyi akşamlar.